Sözün özü Abbasiler devrinde yaşamış olan ünlü Arap şairlerinden Habib bin Evz. Bir toplantıda söz ve sükut meselesi tartışılırken sükutu yani susmayı üstün görenlere şu karşılığı vermiştir. Biz sükutu sözle överiz ama sözü sükutla övemeyiz. Onun için söz sükuttan üstündür. Evet. Kumarda kaybedilen. Bir gün Eflatun talebelerinden birini kumar oynarken yakalayıp azarlar. Ve iyi ama ben çok az bir parasına oynuyordum diyen öğrencisine şunları söyler. Ben seni... Kaybettiğin para için değil, kaybettiğin zaman için azarlıyorum. Evet, köylünün şikayeti. Aşar memurları onda bir oranındaki buğday vergisini almak için bir köylünün harmanına giderler. Ve köylünün ancak on çuval gelebilecek buğdayını yüz çuval olarak tahmin ederler. Köylü bu hali valiye şikayet eder. Vali adamcağıza kızıp bir batman sakalından utanmadan yalan söylüyorsun deyince adam ister istemez gülerek insaf edin efendim der. Siz bile benim iki dirhem sakalımı bir batman yaptıktan sonra memurlarınız on çuvalı elbette ki yüz çuval tahmin ederler.